39. Numaralı konu, Urve'nin Müslüman olup kavmini İslam'a davet etmesi ve kavmi tarafından şehit edilmesi tabarani, Urf bin Zuber'den rivayet ediyor, halk, hicretin 9. senesinde Hac farizasını yapmaya başlayınca Urf bin Mesud, Hz. Peygamber'e Müslüman olarak geldi, Hz. Peygamber'den, dönüp kavmini hidayete davet etmek için izin istedi, Hazreti Peygamber seni öldürmelerinden korkarım, dedi, Urve beni uyku halinde görseler uyandırmaya dahi kıyamazlar, dedi, bu bunun üzerine Hazreti Peygamber ona izin verdi, kavmine bir Müslüman olarak döndü, akşam olduğunda Sakifliler ona hoş geldine geldiler, o da onları İslam'a davet etti, Sakifliler onu itham etmeye başladılar ve öfkelendirdiler, hoşa gitmeyecek şeyler söylediler ve onu öldürdüler, bunu duyan Hazreti Peygamber, Urve'nin işi Yasin sahibininkine benziyor, o kavmini Allah'a davet etti, kavmi de onu öldürdü, buyurdu.